Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi?